Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün stüdyoda Rays Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Neyran Turan'la birlikteyiz. Mimar aynı zamanda kendisi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kendisinin aynı zamanda güncelde bir işi var. Birkaç hafta önceki gündem değerlendirme programında şehirde ne var ne yok etkinliklerini konuşurken bahsetmiştik. Görenleriniz olmuş olabilir, duyanlarınız olmuş olabilir. Saat Beyoğlu'nda 27 Mayıs'ta başladı. Boğaz Strait isimli bir yerleştirme kendisi. Ve şöyle de bir söylemi var. 90'lardan bu yana tuhaf bir petrol boru hattına dönüşen İstanbul Boğazı'nın fiziki ve hayali hayaletleriyle oluşturulmuş bir yerleştirme İlginç gelmişti? Ben görme ve deneyimleme fırsatını buldum. Nere Hanım'a da biraz bahseder misiniz projeden dedik. Kendisi de gel teşekkür ederiz. Yani, e, Boğaz e, straight, iki taraflı konuşmak gerekiyor. E, aslında benim çok yıllar önceden üzerine çalıştığım bir doktora çalışmasının bir uzantısı. Daha akademik ortamda başlamış bir şeyin e, uzantısı. E, Boğaz enstelasyonu yerleştirmesi ya da iki parçadan oluşuyor. Birincisi forum yani Salt Bay yolunda girişte giriş mekanını oturan Boğaz kıyı çizgilerinin İstanbul Boğazı'nın kıyı çizgilerinin yükseltilmesiyle topografyadan bağımsız olarak yükseltilmesiyle oluşturulmuş bir nesne. Ben ona coğrafi nesne diyorum. Daha sonra konuşuruz. E, i̇kinci parçası e, o giriş mekanı geçtikten sonra arka tarafta e, duran bir e, coğrafi hikayeden oluşuyor. Bu hikayede sessiz film formatında sunuluyor. E, hikayede de e, 2025 yılında Oylarla isimli dünyanın en büyük tankerinin İstanbul Boğazı'nda sıkışması, yanlışlıkla, kaza sonucu sıkışmasıyla oluşan meydana gelen olaylar ve bu felaketin, felaket olarak algılanan bir şeyin daha sonra fırsatçılığa, başka şeylere dönüştüğünü anlatan bir... Kurmaca bir film. Kurmaca, kurgusu olan bir hikaye. Diyelim. Aynı zamanda da bir yerleştirmeden oluşurken, bu filmin arkada olması da enteresan. Yerleştirme de kişisel bir deneyime de imkan sunuyor. Çünkü Salt Bey girişindeki agora mekanda olduğu için... ...ister istemez mekanın diğer kısımlarına ulaşmak için... ...bunu deneyimlemek zorunda kalıyorsunuz ama... ...bilgilendirme panosu ve bahsettiğiniz film... ...bu giriş mekanın en arkasında olduğundan dolayı... ...bunu öncesinden de ben düşünmüştüm. <gülüyor> hani ister istemez bir mekanın içine giriyorsunuz ve bir şeyi deneyimliyorsunuz ama... ...neredeyim ben sorusundan da algılarınız açık olduğundan... İlginç de bir deneyim olmuş oluyor. Keyifli buldum ben. Bir yandan isterseniz yerleştirmenin Aha. niteliğinden bahsedelim ya tamam. da biçiminden. Hı hı. Şimdi aslında e, ilk girdiğiniz zaman çok doğru dediğiniz e, bir şekilde daha doğru girmeden önce caddeden bakıldığı zaman... Bir karar vermek zorundasınız yani ilgilendikten sonra diyelim çünkü ilgilenmiyorsunuz zaten o karar geçerli değil. Ee, ya içine gireceksiniz bu nesnenin e, boğazın o kıyı çiziklerinin oluşan e, nesnenin içinden tam boğazın içinden geçiyormuş gibi geçilecek ya da yanlardan geçilecek. Şimdi aslında duruşu o kadar e, yani seçilen mekan bence forum saat Saatbeyol'un forum mekanından başka bir yerde bu olamazdı. Çünkü e, bu o nesneyi mesela bir galerinin içinde... Ortada duran bir şey olarak düşünürsek hı hı. o zaman içinden geçmek farklı bir şey yani bir sanat objesini veya başka bir şeye geçmek gibi ama burada hakikaten hani Saltbe yoluna girildiği zaman üst katta atıyorum beşinci kata galeriye giden biri olabilir dördüncü kata veya bir film ya da arkada bir danışmaya giden biri Hani tamamen pragmatik olarak oraya gelmeye İsteyen biri olabilir ama yani geçmek zorunda Onu yaşadım mesela <gülüyor> sinema mekanına Girerken bir içine girmiş bulundum Aslında yani. bir Neyin şekilde içindeyim tıkıyor diye? orayı Yani hem bir yabani Bir duruşu var yani nesnenin e, Hani girilince bir engel Oluşturuyor giren için ama aynı Zamanda da kolon oradaki kolonlarla Veya duvarlarla onun ilişkisi Yüzünden de hani biraz da ilişki Kurmaya çalışıyor geçişlerle e, Hiç ilgilenmeyen yani nesneyle Hiçbir şekilde bir ilişki kurmak istemeyen Biri için bile e, sağdan. sonra Solundan o geçişleri sağlıyor aslında ama ilk duruşu tamamen yabani öyle olmaya aslında çalıştık zaten biraz ee, bahsedersek aslında ne olduğundan hı hı. boğaz planının kağıt üzerinde yükseltilmiş planının hali gibi yükseltilmesiyle tabii ki bu çizgiler belli şekillerde değiştirildiğinden bahsetmiştiniz ama ...genel olarak yükseltilmiş evet. bir boğaz kütlesinin içinden geçiyorsunuz. Evet, aynen ki bir yanda bir tanker gibi siz de o sıkışmalar, daralmalar, yön değiştirmelerle birlikte... ...siz de birebir onu yaşamış oluyorsunuz. Ondan diye. biraz bahsedelim çünkü önemli. Yani bu çalışmanın özgeçmişinde aslında ben çünkü sadece bir nesne ve film olarak anlattım... ...ama nedir yani, Niyan, evet. niye boğaz? İşte 90'lardan sonra Hazar, sonuçta Sovyetler Birliği'nin de çökmesiyle... İstanbul Boğazı çok farklı bir e, bağlama giriyor. Bu da e, Hazar Petrolleri'nin, bulunan petrollerin e, geçiş alanı. Yani Boğaz'dan o tankerlerin sayısı, e, geçen miktarı çok büyük bir ölçekte artmaya başlıyor. 2002 yılında mesela dünyada, dünya petrolünün yüzde beşi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Ki bu azımsanamayacak bir sayı. Çok büyük bir e, e, Ve bu geçiş de Tanker şimdi dünyanın altı tane en önemli geçiş noktasından biri. Petrol geçiminde İngilizce'de çok point deniyor. Ee, sıkışma noktası gibi. O geçişlerden bir tanesi. Ama diğer geçitlere Süveyş kanalı da bunun içinde Panama kanalı... Babülen dep işte hı hı. E, Hormuz kanalı e, Geçişi boğaza diyelim Hormuz geçişi kanalı değil e, Bunlara baktığımız zaman İstanbul'un Ya da İstanbul boğazını e, değişik özel kılan en önemli kriterlerden Bir tanesi bir kere bunlara Bakınca en dar yani bir tek kanallar İstanbul yani Süveyş kanalı, ve panama kanalı O kadar dar ama e, Diğer doğal e, boğazlar bu kadar dar Değil zaten birincisi bu hı hı. İkincisi e, et, Hiçbirinin o kanalların etrafında darlar ama bir şehir yok yani bu çok enteresan şehrin içinden, i̇çinden aslında geçiyor. bir bomba geçiyor ve dünyanın en büyük evet. altı noktasından biri bu diye bahsetmiştiniz o bence evet aynı alt öyle. çizilmesi gereken bir şey ee, 14 bir de yani büyük bir şehir yani sadece bir şehir evet. diyemeyiz. şu anda 14 milyon 90'larda bu konu çıktığı zaman 10 milyon nüfuslu bir şehirden geçiyor üçüncüsü bu geçişin kendisi çok problemli çünkü İstanbul Boğazı navigasyon anlamında en zor kanallar, en zor geçişler, geçitlerden bir tanesidir. 12 kere dönmesi, yani rotayı döndürerek geçmesi, 12 geninin, kere, 80 dereceye varan dönüşler yapması, bazı noktalarda karanlık nokta, işte yani blind spot denen gelen aracın gözükmediği noktaların olduğu, falan bayağı hasta tehlikeli ve <gülüyor> bir geçiş. Bana göre bu üç şey İstanbul'u çok önemli bir ee, özelliğe sahip bir şey haline getiriyor. Ee, temel anlamda aslında o tankerlerin e, o bombanın şu anda diyoruz. <gülüyor> e, geçişinin bir kere çok paradoks bir şekilde parkta oturanın geçtiği zaman görüşünü blok edecek kadar büyük olabilir ölçek olarak. insan ölçeğiyle karşılaştırıldığında. Hiçbir şekilde yatsımadığımız hani İstanbulluların aslında çok da normalleştirdiği bir Evet hatta romantikçe fotoğrafını çekip evet. sosyal medyada paylaştığımız belki Hı -hı. de bir görüntüdür. Ama hakikaten söylediğiniz doğru. Hani birdenbire bütün manzarayı kapatan devasal Her şeyin durduğu bir, şey. bir anda <gülüyor> evet aktiviteler durmaz. Hani o 10 kişi oturuyorsa sadece belki bir tanesi tankere bakar. Yani o çok Artık şeyin o kadar bir parçası aynı gelmiş bir şey. Ki küçük bir parantez bu bizim büyük kurvaziyar gemilerinin de aslında benzer bir şey vardır. Tamam. Evet bu sene aslında Venis'de öyle Belli bir krem, sınır, tartışma olmuştu. Venis bir anında evet. işte o gemilerin aslında kanallara daha çok büyük olduğu üzerine bir e, tartışma olmuştu ki aynı şey bizim için de geçerli. Bütün aslında dar olan kanallar için girmiş. Ama buradaki fark sadece insanlar değil petrolün geçmesi. <gülüyor> evet. Bir yandan şu da var. Hani hem bir mekanın içinden bir geçiş, bir pasaj teşkil ediyor. Hem de bu aslında tehlikeli bir şey. Hem de benim mesela daha önceden düşündüğüm aynı zamanda kapitalin de geçmiş Çünkü petrol geçiyor bundan. Biz evet. otururken farkına En büyük kaynağımız bile. sonuçta petrol yani onu fiziksel olarak yaşıyoruz. Onun geçişini <gülüyor> görüyoruz. Ee, bir de tabii biraz böyle deşeliyince arkasındaki başka politikalar da ortaya çıkıyor. İşte 90'larda 94'te çok büyük bir kaza alıyor e, Boğaz'da. Ve petrol tankeri bir e, gemiyle çarpışıyor. Ee, onun üzerine çevre hareketleri çok fazla fazlaşmaya başlıyor. Ama baktığınız zaman Türkiye hükümeti de aynı zamanda e, tankerin geçmesini çok fazla karşı. Bu çok ilginç. Neden çok fazla karşı diye sizin bir araştırmaya evet, evet. başladığınız e, zaman. Yani aslında benim için komik bir şeydi. Çünkü genelde çevrecilerle hükümet ters şeyler hep söylerler. Evet. Hep çevreciler karşıdır. E, bazı gelişmelere kritik olarak bakarlar filan. Burada ikisi de aynı noktaya işaret ediyordu. Bunun nedeni tabii o zamanlar Türkiye hükümeti boru hattının Yapılmasını çok istiyor, destekliyor. Hı hı. Ee, ve o açıdan alternatif rotu olduğu için Boğaz'dan değil, asıl hattan geçmesi lazım e, diye bir politika olduğu için. Onların da çevre hareketlerini çok desteklediği bir dönem. O yüzden çevrede de zaten zararlı olduğu için biz başka Aynı, bir yol düşünelim. Aynen. Ee, ve o sırada işte bize e, aslında bu tanker hikayesi e, bize riskin yani bir e, çevresel riskin veya çevriciliğin... Veya hep çevrenin arkasında durmanın da aslında başka politikalar nu gösteren bir şey. Bizim için her zaman işte bir tarafta çevre doğacı yani sadece elde doğaya bakanların hani böyle bir fokus noktası var. Öteki taraftan da işte kentçi diyebileceğimiz bu tamamen çok şey yaparak söylüyorum hani bu kadar da ikilemde değil ama Hı -hı. biraz konunun üzerine basmak için. Sadece işte kent limitinde duran bakış açıları hani her şey kentten ibaret. Ee, kentin dışı çok fazla bakılmaz. Ee, öyle baktığımız zaman aslında başka yerler dışarıda kalıyor. Çöp çöp alanları nedir? Petro alanları nedir? Oralar hı hı. çevrenin bir parçası değil midir? Onları kim üretiyor? Sonuçta biz üretiyoruz onların hepsini. Biz kaynakları e, işliyoruz. Maden yasakları da her neyse. Ee, tarla, tarım alanları. Evet. Sonuçta üretim resource yani denilen kaynakları bulma ve onları çöp olarak çıkarma gibi bir sistem içindeyiz sonuçta. Şehir dediğimiz şey öyle bir şeyden besleniyor. Biraz onlara da işaret etmek, çevrenin o parantezini biraz genişletmek. Sadece o ikilem hani doğa ya da kent gibi ikilemlere çok takılmadan çok daha politik da başka toprak arazilerinde parçası olduğu bir, bir kavram olduğunu anlamak. Benim derdim bu. Bunların biraz üzerine basmak. Ki aslında sizin mimar... ...disiplininden geliyor olmanız da enteresan. Biz öncesinde bir kısaca sohbet ederken de aynısını söylemiştim. Tekrar edeceğim ama sizin araştırmanızın aslında kent içinde bir mekanın içinde bir yerleştirme olarak çıktı demiştim ben. Çıktı, evet. çıktı olarak... çok güzel betimleme bence. Evet hakikaten bir uç veren bir çıktı gibi bunun olması da Hı -hı. çok ilginç. Bir yandan kente bağlantı kurması çok ilginç. Hani İstiklal Caddesi örneğin aynı İstanbul Boğazı'nın bir başka yansıması gibi... Düğümlerin, çözümlerin, Hı -hı. sıkışmaların, gerilimlerin olduğu hakikaten bir hattır. Yani line, çizgidir. Ve onun içinden siz böyle bir mekana gidiyorsunuz. Ve onu örneğin bu merdivenlerin olduğu arka tarafından bakarken çıkmadan önce İstiklal Caddesi'nin geçen kalabalığını görüyorsunuz. O sıkışık boğaz yerleştirmesinin arasından <gülüyor> belki de o kalkmış beyaz ve biraz da mekanla bağlantısız görünen bir evet. hafif aksayan belki de bir... Tutunamamışların arasından o da bence çok enteresan ve oradan geçip bir başka hat ve bir başka şehrin jeopolitik tırnak içinde evet. çok önemli hattına o Hı -hı. deneyimi yapmak, kente bir selam vermek hakikaten ilginçte de bir deneyim sunmuştu. Evet haklısınız çünkü mesela şu anda bu yerleştirme en kalabalık yani kaç milyon insan hep araştırma yapılıyor Beyoğlu'ndan günde kaç milyon insan geçiyor diye. Ee, hani burada petrol geçmiyor insan geçiyor ama şeyden geçerken Saat Bey yolun içine girip forumdan yani yerleşimin içinden geçmek isteyen biri için hani 10 kişi girerse Teke kalmak zorundalar. Bir kişinin yol evet. verip önden gitmesi lazım filan. O sıkışıklığı da biraz e, orada yaşamış oluyoruz aslında. Ki e, bu şeyden de bahsetmiştiniz. Deneyimleyen kişinin de tıpkı bir tanker gibi en dar yeri 80 santimetre bir kapıdan geçebileceğiniz evet, diye bahsetmiştiniz. Evet ölçek ona göre 85 santime göre ayarlandı ki boğazın en dar noktası planda e, forum mekanında 85'e ...takabül edecek şekilde oturuyor... E, ...yerleştirme mekanda... ...böylece o anı hissediyorsunuz... ...yani bir yerde çok büyük bir daralma oluyor... çarpmayacaksınız ama biraz çaba göstermeniz Aynen. gereken... ...çünkü normalde 90 cm... ...ideal kapı yani en dar kapı evet. genişliğidir... ...mimari e, ölçekte... E, ...bunu biraz daha zorlayarak... ...85'e indirerek... ...çünkü daha indirirseniz bu sefer sürtünme etkisi olacak... Onu, ...onu değil... ...yani o dar etkiyi yaratmaya çalışıyorduk zaten... Onun hissedildiği bir nokta yine var o yani. yer yer 80 derece dönüşlerin oldu. Evet kim? aynen öyle. 12 şey, <gülüyor> kere. <gülüyor> evet evet kere yani. dönmek suretiyle ancak <gülüyor> arkadaki mekanlara ulaşabiliyorsunuz ve öndeki. Şey de ilginç gelmiştim bana. Deneyimleyiciler arasında özellikle onun içinden geçmeyip yan tarafta özellikle orta yaş ve ileri yaş ziyaretçilerde hani o gerilim hissi mi bilmiyorum demek evet. ki varmış tankerlerin geçişinin zor olmasının bir hikmeti mi demeliyiz? Yani bazıları belki onu baştan hissetti. Tabii girişte onun boğaz olduğunu anlayan, e, bilmiyorum. Hani çünkü duvar metni falan hep arka tarafta. Özellikle, bir özellikle evet, öyle zaten istiyorduk. E, başta o ilişkiyi kurmak için, sonradan anlamak. Yaşamak için ve zaten Çıkışta da onu bilerek çıkacaksınız Bu algıyla o filmi izledikten evet. Duvar yazlarını okuduktan evet. sonra çıkmakta Uzaktaki o akan kalabalığı göre O dar boğazdan bir başka boğazın Belki de en dar noktasına evet. girmekte İlginç bir dediğim Belki o dediğiniz hani yanlı tercih eden Orta yaş grubu üstü belki çıkışta Hani geçmeyi tercih edebilir okuduktan sonra <gülüyor> <gülüyor> onu bilemiyorum. Bilmiyoruz. Yolu düşen deneyimleyip ziyaret etsin dinleyicilerimizden diyelim. Ee, ne zamana kadar çıktı? Ağustos'a kadar evet, açıktı 2 Ağustos değil kadar. Aha, 2 Ağustos'a kadar. 2 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. İçinden ya da dışından geçerseniz <gülüyor> ikisi de farklı deneyimler oluyor diyelim. Kısa bir ara verelim isterseniz. <gülüyor> Açık mimarktasınız. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün Rice Üniversitesi'nden mimar ve öğretim görevlisi Neyran Turan'la birlikteyiz. Neyran Hanım'ın Salt Beyoğlu'nun girişindeki yerleştirmesi Straight Boğaz'dan bahsettik. Bu aslında yerleştirmenin bir parçası bir arkadaşı olarak arkada çalan Kurmacı filmden bir parça az önce dinledik. Ne dinledik? Ee, bu Increments Towards Serenity, Jared Balok'un bir düzenlemesi. Filmde de? Filmde başta kullanılıyor girişte iki parçadan Mezonda. bir tanesi hı hı. Bu yerleştirmeden bahsettik de Aslında bu saatte kurguladığınız yerleştirme ve boğaz hadisesi Sizin epeydir haşır neşir olduğunuz hı hı. bir başka konunun bir uzantısı bir çıktısı aslında Doktora çalışmanızda da benzer bir şeyden bir şeyle ilgilendiğinizden bahsetmiştiniz Doktora e, daha ve daha önceki çalışmalarda Benim aslında en çok ilgilendiğim konu mimar olarak e, Mimarlığın ve şehirciliğin e, ...coğrafyayla, coğrafi ölçekle olan ilişkisi. Burada çünkü biraz önce bahsettiğimiz gibi hani kentle ilgilenen hem hep mimarlık işte binadadır. E, mimarlık ve kentle ilgilenenler de kent sınırında ne kadar durup olmadan planlama yapar, biri Aynen. bina diker. bir ve yol gibi, bina içinde. veya evet. işte e, doku diyelim hani öyle Hı -hı. kavramlı olur, fabrik... E, Burada benim bakmaya çalıştığım daha büyük ölçeklerin, çok daha büyük ölçeklerin, burada jeopolitika da işin içine giriyor, onun binalarla olan ilişkisi, nasıl etkileşimde olduğu falan. Şimdi burada hani biz Türkçe'de span, İngilizce'de span denir, açıklık kelimesini kullanırız. Yani bir kolonla diğer kolonla veya bir boyutta, ölçekte, aradaki mesafe diyelim. O mesafenin hani binadan da değil, şeyden de değil, çok daha coğrafi ölçekleri, açıklık coğrafya açıklık coğrafya ölçekte bakılması bu ne da oluyor ilginç aslında zaman? mimarlık terimlerini kullanarak coğrafyaya evet. ne verebiliyoruz ya da ondan ne Aha. okuyabiliyoruz gibi. aslında bu i̇lginç. dediğiniz çok güzel çünkü e, benim aslında derdim o yani interdisipliner hani bakıp coğrafyaya çünkü genelde politika coğrafya veya başka disiplinlere biz mimarlar baktığımız zaman hemen e, bizim yaklaşımımız hep, e, tamam işte mimarki aslında çok küçük bir şey e, büyük daha dünya meseleyle uğraşmalıyız işte bu disiplinler aslında yok olacak mimarki aslında geçersizleşecek ya da çok mimarlık çok e, elle tutulur bir şey değil yok olacak e, veya basit işte siz, sisteme hizmet eden bir disiplin e, Gibi böyle eleştirer şeyler olur Benim tam tersi Biraz önce o kelimeyi e, siz kullandınız Başka disiplinlere gittikten sonra Birincisi o disiplinlerden O yoğrulmadan sonra ne getiriyoruz mimarlar evet, Bir de çok önemli. biz mimarlıktan oraya ne götürebiliriz Götürsek ne iyi olur <gülüyor> değil mi? Evet gibi benim aslında e, derdim bu. Yani derdim mimari böyle coğrafyaya falan bakarak onun sınırlarını yok etmek değil. Tam tersi yeni sınırlar tanımlamak. Ama yine sınırların olması lazım ki ben mimar olarak ben mimarım size bunu getirebilirim. Çünkü bir coğrafyacının yaptığını ben zaten yapamam. Ve onunla birlikte ben senden daha iyi yapıyorum veya e, bir yerde durmanın bir anlamı yok. Bence tam tersi aslında disiplinler o işe yarıyor. Bir şekilde bizim o çerçeveyi o sınırı dediğim gibi sınır hep değil. ...değişen bir şey. Ve hem de nerede olduğunu mimar olarak tanımlamak ve benim ona ne katacağımı e, göstermek. Ben bunlarla ilgilenirim. Hani coğrafya demin dedik ya biz mimar olarak öne getirebiliriz gibi. Bu açıklık çok benim e, span yani çok aslında sevdiğim bir terimdir. E, bir baktığımız zaman aslında iki şey var. Birincisi e, alanda açıklık yani... E, ...açık radyodayız şu anda. espriyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Span gülüyor> olmasa da her ne kadar. Açık yani oradaki mesafe. İkincisi de zamanda hani span denir ya... E, ...baktığımız zaman mesela her şey değişiyor şehirde. Her şey aynı kalmıyor. Sonuçta e, zamana da bakmak önemli bence. Değişiyor, e, başka şeyler oluyor zaman içerisinde. Bu son zamanlarda mesela... ...History Manifesto diye bir şey yayınlandı. Hermitage ve... Galt diye Joe Bunlar e, tarihçiler İşte zamanda hep biz böyle yakın zamana bakmayı çok severiz İşte short termism deniyor buna Uzun zamanlara daha uzun zamanlara da bakmalıyız Şehrin daha uzun zamanlarını da algılamalıyız gibi Yani ben böyle bu açıklığın Tabi coğrafi dediğimiz zaman ona geri gelelim e, Alanda zamanda değil ama daha çok alanda Daha büyük ölçeklere daha büyük mesafelere e, Mimar olarak ...baktığımda onun ne getirebilirim ve ben ona katabilirim gibi bir ilişkideydi. Çok da keyifli okumalar aslında hani bu sürecin sonunda da ne alınacağı ya da ne verileceği ve ne çıkacağı... Çıktı, şekilde... yine, hep ona geri geliyoruz. Yine çıktığı çıktı, geri <gülüyor> geliyoruz ve hani çıktı da şeydir ya refleks gibidir ya da el yordamıdır. Bu da öyle hani heyecan verici de bir süreç ki programdan önce sizin söylediğiniz bir söz vardı onu burada tekrar alıntılamak isterim de ben olum düşünüyorum uzlaşmacı olmak istiyorum gösteri mimarlığına küsüp bunu yapmayı bırakmaktan aslında yeni yollar aramaktır evet çünkü o çok aynen öyle bir şey bence. çünkü mimarın özünde temel eğitim ve pratiğinde de hep bir bir şekilde size problem gelir o problem tekrar tanımlanır yani çok kritik bakmak eleştirel bakmak zaten özümüzde var yani onsuz olacak bir şey değil sadece problem çözmeye dayalı bir Fonksiyonel cevaplar veren disiplin zaten değil. Bir müşteri bile kapsamında bile size bir ev projesi bile gelse oda bile gelse hep onu ta yeniden tanımlayıp aslında o da böyle bir şeydir diye müşteriye geri gitmek. Evet. Veya başka şekillerde ilişkiler sadece müşteri olması gerekmiyor. Ama orada bazen eleştiri boyutunu illa hani işte sonuçta yapılan şu andaki gösteri mimarlığı şudur budur onlardan gelen sonuçlardan dolayı onu bırakıp küsmek. Aslında mimarlık yine geçersizdir deyip sadece eleştire yoğunlaşmak. E, Tabii tabi, bazı insanların da bu tavrı alması lazım ama herkesin bu tavrı alması gerekmiyor bence. E, sonuçta mimarının kendisinde her zaman pozitif bir şey olmak zorunda. Çünkü proje dediğimiz şey ileriye dönük bir gerçek olmayan bir varsayım. Yani bunun olması gerekiyor. Evet, ev olsa başka bir şey yani Bu sonuçta bizim temelimizde olan bir şey. Onu kurmak yani biraz daha aslında bence... E, o demin konuşuyorduk yani Çevreyle estetik arasında bir ilişki kurabilmek Çok önemli estetik bizim Estetik veya proje Bu tip şeyler bizim aslında güçlü olduğumuz Nokta diğer disiplinler bize ayıran şeyler Neden onlara küselim ki Onları yani bize verilmiş şu an formatları Sevmiyorsak yeniden tanımlayalım Başka türlü tanımlar getirelim küsmek zorunda değiliz Yani onu anlatmaya Bunu geçen haftaki biz gündem programında da bahsetmiştik Aslında diyalog kurulamayacağını anlayarak Sırça köşklerine iyice kapanıyor Böyle bir durum var şu an hani Politiklerle de diğer disiplinlerle de hepsinde bu görülebiliyor diye. Buradan sesleniyoruz sırça köşklerinizden çıkın lütfen. <gülüyor> deyip yeni yollar aramak yeni okumalar yapmak. Evet. Kendisiyle düello etmek insanın her zaman iyidir diye. Düello da güzel çıktı ve düelloyu çok, iki çok <gülüyor> <gülüyor> beğeniyorum diyebilirim. Biz Bugün de sizin işinizi çok beğendik diyelim. Sağ olun teşekkür ederiz. <gülüyor> Neyran Turan'la birlikteydik. Kendisi Amerika'dan geldi. Teşekkür ederiz stüdyomuza. Ben Yağmur Yıldırım. Açık Mimarlı dinlediniz. Hepinize iyi bir gün dileriz. Açık Mimarlı Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Köprü